صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والسلام على رسولنا محمد وعلى وصحبه ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري وفهم لساني في قولي محمد مولانا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد يا سي رمضان ويا ملوك الفير بالله سموات ويمين الارض ينبض ماشيته صلوا على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله تعالى حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصح Tekrardan bir, inşallah Cenab-ı Allah evlerine bir ve muhteysin. Cenab-ı Mevla hakkı hak bil, hakkı oyan, batılı, çirkin göster, ulan, kaçıran, müslüman inşallah. Amin. Evet. Cenab-ı Allah maddi manevi, zahir, batid, dünya, huve, ne gibi sıkıntı sıkıtırsa sıkıtırsın inşallah. Cenab-ı Allah Celle Celal'e hu, hastalara şifa, dertliler ve derman borçluğundalar nasip etsin. Dünyanın herhangi bir yerinde la ilahe illallah'ın yücelmesi için cehlet çalışan kardeşlerimize Cenab-ı Allah zaferler nasip etsin inşallah. Amin. Kalbimizde gıybet, haset, kin, nefret bu gibi hastalıklara Cenab-ı Allah inşallah. <gülüyor> Birçok bulamadan şöyle bir söz gelir ki e, Dünya sevgisi yedi başlı bir ejderha olsa, yedi başlı ejderhanın e, en büyük kafası dünya sevgisidir. Çünkü dünya sevgisi e, kalbi hastalıkların en büyüğüdür. Bunun sahibi e, bütün hastalıkların, kalpteki olan kıybet, dedikodu, laf taşımacılığı, kovuculuk, o süreç çekememizlik, e, kıskançlık gibi e, çok yemek yemek gibi, birçok nefse düşkünlük gibi, şeye düşkünlük gibi birçok hastalığın başlasında dünyaya karşı mailden geliyor. Dünyaya karşı mail attıkça, çok yaşamaya karşı, çok şu da benim olsun, bu da benim olsun, onda var birinde benden yok. Bu arttıkça, insanda ibadete karşı gevşeklik. İnsanlarda sohbete karşı gevşeklik. Zikre karşı gevşeklik. Sadece... Ee, genelde insanlar da namazı kılın, bana yeter diye insanların çoğalmasını sağa sebep oluyor. İşte bu dünya sevgisi e, aslında en büyük ejderhanın en büyük kafasıdır. Dünya sevgisi. Allah bizi e, bu dünya sevgisinden korusun inşallah. Ama öyle bir şey ki, hadis-i şerifte diyor ki e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sahihtir bunu söyleyebilirim. Kütübüsü geçiyor hadis-i şerif. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, e, Dünya ahiretin nedir? Tam nasıdır? Neyi keşif unuturuz? Eee, zannedersen benim amcamların halları köyde çiftçi. Sağatalarken domates beklemesi mümkün mü? Aklı sıktı yani. Ben kabuz ektim, kavun bekliyorum. Nasıl ki akılsızsa ben e, patlıcan ektim ama patlıcan başta eee fıstık ağacı bekliyorum. Fıstık bekliyorum. Nasıl akılsızsa arkadaşlar dünya hayatında ee, namaz eken, kabrimize namaz eken, yani dünya akademik tarlası Yani bu kabire namaz eken, oruç eken, zikir eken, sohbet eken, iyilik eken, kişi herhalde karşılığında oradan alır, bunu karşılığa alır. Yani ne ekersen onu biçersin. Bu şey lazım. Eğer ben zina ektim, zina ekelsem, karşında zina çıkacak, pisi çıkacak. İçki, kumar, fuhşiyat, Yalan dedikodu gıybet, her türlü saldıyanlık şirk birçok şey ekersek karşında gene bunun karşında e, günah cehennem kazanacağız Allah aziz olsun inşallah evet. konumuz sabır sabır e, bizi olması gereken belki de en önemli hassettlerim bir Şimdi Allah'tan sabır istemek lazım mıdır? İnna Allah'a ben as yok benet var değil mı? Evet. Allah kimin bir tedir? Sabreden de bitirdin arkadaşlar. Yani Allah'tan sabır istemek lazım ama sabır istemediği yeri ve adabı vardır arkadaşlar. Yani e, bela musibet geldiği zaman sabır istemek lazım. Ama başımıza iyilik geldiği zaman ne yapar lazım? Şükretmek lazım. E, sabır isteyen bir adam aynı zamanda e, sabırla birlikte musibetle istemiş de olabilir arkadaşlar. Yani ya abi bana ama sabır ve sabır ver. Aslında sabırla birlikte Acaba e, beni imtihan et, beni imtihan edebilirsin, bana musibiyet edebilirsin, bana sıkıntı edebilirsin, Bu karşısında ben sabredeceğim diyor da olabilir. Yani Allah'tan direkt sabır değil de bana bela geldiğinde sabır lazım. Yani o inna Allah'a me sabirin. Allah sabredenlerle biterdi derken, yani musibiyetle bela geldiği zaman, hastalık gibi şeyler geldiği zaman, işte sen sabır etsin Allah'a sellebilirsin. Yoksa şu an yani Allah'a şükür eee... O kadar rahat bir yaşamımız var ki. Yani gerçi olmak lazım. Bir çoğumuz bazen inişçeyiz, bazen yokuşayız. Yani bir çoğumuz bazen yokuşa çıktık, çıktık, tamam diyoruz yani. Bundan sonra bize şey yok. Zillet yok diyorsun. Sonra Allah seni ne yapıyor? Bir indiriyor, tek takla indiriyor. Doğru mu senin hocam? İndiriyor. Devam indiriyor. Yani devamlı böyleyiz. Yani iniyoruz, çıkıyoruz dünya hayatında arkadaşım. Ee, ama bu işte dünya hayatı içerisinde, ee, devamlı başımıza musluhmet gelecek, hastalık gelecek, ee, ekinlerimizden, ürünlerimizden, ticaretimizden Allah deneyeceğini söylüyor, değil mi? Söylüyor. Ne diyor? Sabredenlerin müjdela diyor. Bakan Sûresi, yüz 150, elli beş. Yüz elli beşinci hatı geleyip. Evet. Allah bizi deneyecek. Sabredenlerin müjdela. Ee, sabreden bir şey ki, sahabelerin de çokça istediği, e, Resulullah sallallahu anh de hissettiği bir şey. Savaşta mesela. Ne diyor Ayet-i ''Em hasibtum entedhulul cennete'' ''Hesap mı ettiniz?'' diyor siz. Neyi? ''Em hasibtum'' ''Hesap mı ettiniz?'' Aslında ''em'' kelimesi öyle mi zannediyorsunuz? Neyi öyle mi zannediyorsunuz? ''Em hasibtum entedhulul cennete'' Siz cennete girmeyi hesap ettiniz? Öyle mi zannediyorsunuz? Biz istiyoruz değil mi cennete girmeyi? Hesabımız kitabımız cennete girmeyi. ''Em hasibtum entedhulul cennete'' Şimdi ''Ve lammâ yettüküm beselül vezzine khalav min kabliküm'' Sizden öncekilerin başlığa gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete girmeyi mesaf Cennet Demek ki cennete girmek için ne lazım? Bizden öncekilerin gelen başlığa gelen bela musibetlerin bize geldiği zaman, yani hepsi değil ha bir kısmı, kaldırabileceğim sikretler. Geldiği zaman sabrederseniz cennete gireceksiniz, bela musibetlerin. Onlar dokundu, ne dokundu Onlara basao ve ne dokundu Darlık, sıkıntı sarsıntı dokundu onlar. hatta yuqul rasul <gülüyor> hatta yuqul rasul neydi Allah'a resulü hatta yuqul rasul velzene amenu bizamati ma ubetallallah Allah'ın yardımına zandılar kim sahabe ve şey dedi Resul sallallahu aleyhi ve sellem de. Allah şeyden belirtiyor yani. Yani hatta Resul ve şey sahabedir ki Allah'ın yardımıyla ne zaman? Mea hu meta Allah'ın yardımıyla ne zaman? Mea ne demekti? De yakınlık. Mea bölik. Allah'ın yardımıyla ne zaman ne dedi? Demek ki öyle şeyler geldi başlarına. Böyle musibetler, böyle sıkı geldi. İşte dünya hayatı e, sabredilmesi gereken neye sabredeceğiz? Dünyada gelen harama karşı sabrı göstermemiz lazım. Günaha karşı sabrı göstermemiz lazım içkiye, kumara, zine karşı sabır göstermemiz lazım. Bunlar aslında dile kolay gelen şeyler. Ama başa geldiği zaman bakalım kolay mı, zor mu? Yani bir adamın içkiye meyli olan bir adamın içki içme demek zor bir şey. Adam sigara bıraktı anlıyoruz yani. Adam sigara açıyor. Adama yıllarca uğraşıyor sigara bıraktı yine bırakmıyor yani. İçkiye meyli olan bir adama içki bırak deyince bırakmaz. Meyli var çünkü. Işte sabıracaksın. Işki içmemeyi sabıracaksın kumar örneğin bir adamı, kumağı örneğin var, sabret kardeşim sen kumar örneğin var mı olasın? Günaha bir adamı, kardeşim günaha dalma, günaha sabret. İşte buna sabretmek lazım. Namaza sabır. Yani inan şu an günümüzdeki en zor eylemlerden bir tanesi namaza sabır, daha konuya girmedik ama namaza sabır, çok zor bir şey. Günde beş şehit namaz, ve ölünce yabadan namaz. Ya yani belli bir zamanı yok. Hafta sonu tatil olabilir. Yok. Cuma tatil yok. Bayram, tatil yok. Ne zamana kadar? Sana ölüm gelinceye kadar Allah. Rabbine ibadet Ölüm gelinceye kadar. Yani son nefesi verinceye kadar sabır. Neye sabır? Namaza. Ramazan geldi, oruca. Ramazan geldi misal olarak söyleyeyim. Zekata, hacca, sohbete sabır. Ha Mustafa'nın sohbete sabredilir mi? Edilmesi gerekiyor. Yani sohbete sabır. Buraya gelmeye sabır. İnsanlar ağızdaki sabır. Yani devamlı sabır istenen bir şey. Yani din sabırdır arkadaşlar. Birçok şey sabırlamız lazım. Müslüman kardeşler sabır. Müslümanlar gelen eziyete karşı sabır. Devamlı sabır. Aslında sabır o, o, bu şekilde e, ehemmetli bir konu. Evet. Çok sevim bir yazısı. Tera diyor ki e, cennet cennet ee, nefsin istemediği şeylerle çevrildi. Cennet. Nefsin istemediği şeylerle çevrildi. Cehennem de nefsin istediği şeylerle çevrildi. Nefis anne. neyse, namaz kılmak, umutsuz muazzam etme, iyilik yapma, soba değitmek. Ya canı can istediği ya usta, Ne? Bugün Cuma kardeşim bir iki tane bir varsa şurada akşam da maç var, film var. Maçı film karşısında iki tane bir varsa ne olacak şimdi bir de falan. Nefis bunu istemesin herekin bizim Allah toplumundayken, bizim Ferhat toplumundayken, Müslüman ise, yani cehennemin çevresi is, e, <gülüyor> nefsi isteklerle çevrildi. Ama cennetin çevresi neyle çevrildi? Müslüman işleri çevirir kardeşim. Ne? Namaz, Namaz. oluç, sohbet, iyilik yapmak, hayır yapmak, Müslüman kardeşi korkuşmak, insanın işini görmek zor bir şey. Ama cennetin bu şekilde çevrili. Zorlukla çevirir cennet. Cenab-ı Allah diyor ki, sabret. Senin sabrın sadece Allah iledir. Buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sabır sarsıntının ilk geldiği andadır. Sabır sarsıntının ilk geldiği andadır. buna Bunlar, geçiyor. Bir kısa var yani. Ee, bir kadın e, annemiz. Çocuğu vefat diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yandan geçiyor. İşte canım cinazeye ya. Selam veriyor. Sabret diyor. Sabırlı oluyor, sabret diyor. Adam diyor. bilmiyor Peygamber sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu yani. Git diyor diyor ya. Böyle diyor cihem yanmış diyor. Yani çocuğummuş cihem yanmış diyor. Semane söylüyor git başımdan diyor. Bu fayn sallallahu bir şey yapmıyor yani. Gidiyor. O da sana hiç çekiliyor yani. Çünkü mescidle yan, yan yanan. O çekiliyor. Sahabele diyor sen ne yaptın diyor ya. O Allah'ın Resulü de, o peygamber diyor, peygamberdi diyor. Sen nasıl böyle davranıyorsun diyor. Ama Allah'ım diyor koşuyor. Neye koşuyor? Resulullah Sallihan odasına izinsiz giriyor odasına. İzinsiz giriyor. Ya Resulullah sabrettin diyor. Şimdi sabrettin diyor. Resulullah Sallihan diyor. Sabır diyor, Musibetin ilk geldiği anda olur diyor. Zaten sabretle zor değil misin? O gün şu an sabretle de üç gün, beş gün geçti. Üç, acısı, dindi. Ne yapacağım başka? Yani başka seçenek var mı? En başa sabret, şeyini al. Cukka'ya götür deyiver, sahabı götür. ilk anda. Yoksa bir hafta on geçse, eğer bir sahbettim. Bütün isyandan soru olmaz. O ashabı gerekir. Evet. Aslında bize de böyle oluyor. Yani eee yaşlıya müslüman ve zeki olması lazım ya. Yani sahabın nereden geldiğini bilemeyiz arkadaşlar. Nereden sahab geliyor? Bir bena musreddülü zaman ilk aklımıza gecik. Hemen onunla ilgili inna innelillahi ve innelil racun. İnan destek var ya hemen götüreceğiz abi. Bir şey dedin, ''İnne lillahi ve inne ileyhi vacim'' Allah'tan gelip Allah'a veracağız. Yahu sabrettim. İnşallah sabretenler de olacak. Dedik mi? Tamam ya. Hadise diyor ki, Eusuf sallallahu Allah Hazretleri diyor ki, ''Git falan kulumu al.'' diyor. ''Falan kulumun cevfayesini al.'' diyor. Çocuğunu. Canlı alıyor. Allah diyor, ''Ey cevfciviydi.'' diyor. Allah bildi alıyor. Ne yaptı diyor? Hamd etti ya. Şükretti. And olsun geliyor. Onlar da cenneti olsun da köşk yapacağım. İsmini de ham köşk yapacağım ona özel. Evet. İlk tepki çok önemli. İlk tepki. Ardından 15 gün geçti, 20 gün geçti. Ya bu sabretti. Şükür Sabretti. Yani, yani ne kadar e, ki olur bilemeyiz. En Allah bilir. Evet. Sabır çeşitli kısımlardır. Bunlar arkadaşlar Allah'ın emrine eline getirmede gösterilen sabır ve Allah haramlarında Uzak kalmadı gösteren sabır. Bu demin anlattığım mesela. Yani Allah'ın demin yaşarken, yaparken gösteren sabır. Allah'ın haramlarını çiğne olsun gösteren sabır. Şimdi ee, diyelim ki Selçuk kardeşimiz. Selçuk kardeşimiz şu an Allah onun zinayla içkili, Allah inşallah hiç denemez. Hiç inşallah o şey düşmez. Zina, içkilen, kumardan attım, birçok haramlardan Cenab-ı Selçuk. Şimdi, Selçuk şöyle diyebilir. Yahu kardeşim, yani ben ne zina etmişim bu günahı derdi, ne içki içmişim. Büyük konuşulmasın. Ben büyük konuşunca belamı buldum. Öyle söyleyeyim. hiç içmedim, zina ettim falan değil. Yanlış anlaşmaz, Allah korusun. Ben içki içmedim, kumaya gönem adım, zina hayatım boyunca ben rahatım ya. Ben çok rahatım falan. Ya yani Allah var ya, öyle bir de karak ki seni, yirmi tane kadın görürsün, 30 tane kadın görürsün. Mesela Selçuk, bir sürü kadın görür, başını çeviriyorlar. Allah'ım sana sınırın da, Ama öyle bir kadın gösterir ki sana. Yani nefis şeytan bir ara gelen tefekkür eder, çizer, çizme der ki falan mağdaki kadın buna uygun der. Bunun aklına fikrine uygun der. Seni bir yerde buluşuruz size. Buluşur. Aha Bu. Ne yaparsın, ne dersin, uzaklaşamazsın. Niye? Denecek Allah. Onlar da harca kaldır. Onun için büyük konuşmamak lazım. Nefsimiz Allah bizi baş kapmasın. İnan başına kaldık mı alatıyor. Eğer Allah var ya, rahmetini, merhameti bir an çeksin var ya Allah Allah korusun. Bir an nefsimizle başla kaldık mı, o an ne ayet, ne hadis, ne takva, ne veva ne Fadis Seyyid, Allah'ın ayetleri, Allah şu an beni görmektedir. Vallahi o an siliniyor, vallahi silinir, silinir. Çünkü var, Şevvet öyle kalayana gelmiş ki, ya Allah'a korku, ya tamam, Kardeşim Tübbi Allah Allah'a fıramı, ya yani. Kafa dönmüş artık yani kafa kilitlenmişsin artık, bir şey yapamaz, kilitlenmişsin. Evet. Cüneydi Bağda diye Allah razı olsun. Kasya isimleri söylüyor ki, e, İnanma Rabbana diyor ki, Kuddüs'e <gülüyor> Allah dostlarının aldığı yerde, onlar ruhaniyeti, maneveti oldu olur diyor. İsmini alın diyor. Cüneydi Bağda diye sabır <gülüyor> diye sorulmuş. Ey Cüneyd, sabır nedir? diye sorulunca, yüzü ekşitmeden acıyı dinlamaktır. Yani Bela Musul ya, zaten yüzünü bile ekşitmeyeceğim. Yani bak bu yüz adla, Niye diyoruz onlar çok güzel? İşte onlar da o güzel. Yani sıkıntıya girdin ama sabredin ha. Ya bu olmaz diyor. Ha. Onlar nasıl bu bile sabır değil. Ne yapacaksın? Yüzünü bile işitmeyeceksin. Yani ismi önemli değil ama mahfif bir olabilir. Şimdi Mustafa Eminim söyleyecek kim olduğunu. Gülmez gülmez, gülmez, gülmez. tabii tabiatlı bir adam. Bir Allah dostu. Iıı ee, çocuğun öldü deniyor. Temessüm ediyor. İsmi ne? Sultan bin Niyac. <gülüyor> Aslında sen söyledim seni video için. Yüzü yülüyor. Ya diyor sen diyor pek gülen bir zat değilsin. Niye yüzün güldü? Halbuki bugün ağlayacağım biz zaman. Ya çocuğun o Allah'a razı ol demen razı razıyım diyor. Geldi hadi bunu yaptın ya. Var mı böyle iki adam? Var mısın? Zor bulur yani arkadaşlar. Yani geçebilmek lazım. Buzdaklarla konuşurken iki dil, iki yüz defa düşürmek lazım. Allah'a razı ol demen de razıyım diyor. Yani Allah aldı sağdı ben mutluyum diyor. Ben onu bulurum diyor. Sağol. Evet. Hazreti Ali şöyle diyor. Ki, Vücuda göre baş neyse imana göre sabırlıdır. Nasıl ki baş vücudun efendisiyse, imanın de efendisi de sabır. Her şeye sabır. İmandaki efendi vardır. arkadaşlar. Demin anladık o Ebu Süleyman'a sabırdan sordum. Ebu Süleyman, Süleyman Dedi ki, vallahi yeme içme gibi sev, sevdiğimiz şeylere sabredemiyoruz. Demin açtı işte gördük. Yani sevmiş şeyler, yani diyemiyoruz ya tavuk kalsın, çay kalsın, pasta kalsın. Yani bunlardan bile vazgeçemiyoruz sevmiş şeylerden. Doğru mu arkadaşlar? Sabedemiyoruz, sevmediğimiz bela musibet gibi şeylerden dolayı nasıl sabırcayız? Yani, bu as sabırcayım. Yani. Biz en basit şey sabedemiyoruz. Yani attım güvevi as yapacağız. Ben attım bir yıl tatlılayamayacağım kahve alı. Niye? Böyle ne zulmedecek bir tatlı. Başka attım. Bir gün önce et yemeyeceğim. Niye? Nefse uzun vereceğim. Ey nefsim sen mi? Ben mi? Biz bunu yapamıyoruz yani. Yemek yok. Ya iki lokma şuradan, iki lokma buradan yiyoruz. Başınıza bela, musbiye nasıl sabredeceğiz? Evet. Çünkü Hazreti Ömer diyor ki, e, Radiyallahu diyor ki, kişinin diyor, e, canının istediği her şeyi yemesi, içmesi, israf ve diyor. Yani, her canın istediği şeyi alması, yemesi, içmesi, İslak olarak terk, evet, onun başka bir şey gerekiyor, gerek yok, islaka gerek yok. Yeter, bir islaka. Zümrün numarası şöyle diyor. Sabır, Allah'ın emirlerine muhalif olan davranışlarından uzaklaşmak. Yani nedir? Haramlardan, günahlardan, çirkin olan şeylerden uzaklaşmak. Sabır. Bir, musibetin erenlerine yudum yudum içerken, yani başta bela musibet geldiği zaman, yudum yudum içerken. Başka, sükunatı muhafaza etmek. Yani sakin olacaksın. Taşkala yapma. Böyle de ufalları. Taşkala yapma derler. Taşkala yapma. Böyle yapma. Ortalığı aya kaldırma. Sabır göster. Sabır mektif. Evet. Ve sana fakirlik geldiği zaman da zengin görünmendir. Bu da sabır. Neye sabır? Fakirliğe sabır. Zor bir şey ya. Şimdi konuşunca eminim Serhat için diyor, yani keşif koyuna girmesi falan diye de, belki de Değil arkadaş? Eee birçok insan fakir çekmiştir. Ben eminim burada ismini vermiyorum ama bazı kardeşlerimize Allah çok nimet vermiştir ama nimeti alması bile yani. Yani bu bizdeki eee günahtan dolayı, bizdeki haramdan dolayı bizdeki Allah bizi sevmiyor, Allah bize zulmetti, Allah bize kahrettiği için değil arkadaşlar. Yani ben niye bu geldim ya? Yani ben daha önce çok rahat bir hayat yaşarken yediğim bir yemedim arkada derken, her türlü lüksü alışmışken ben niye bu hale geldim derken asla Allah sana azap ettiği için değil. Ne bilesin? Belki de Allah sana ahamet etmiştir. Belki Allah seni bu yolla temizleyecek. Belki bir yolla günahlarını affedecek. Belki bu yolla Allah sana iman ve İslam uğruna daha büyük eee şerfler nasip edecek. Vallahi arkadaşlar ben bunun sözünü söylerken arkasındayım. İbadetle, namazla, oruçla, kazanılmayan dereceler sabırla kazanılır. İbadetle, namazla, oruçla, gece namazıyla kazanılacak olan dereceler yok mu? O sahipler bir sabredersin, sahip öyle bir şeye sabredersin ki, bütün şeyi alt Bütün sahipleri. Tepeçip nokta çıkarsın. Sabır. Allah bana zamanda çok şey verdi. Şu an ben bu haldeyim. Bir yerde hata ettim. Hataranızı düzeltmeye çalış. Ama acaba niye? Peki Allah kendini uğraşmanı istiyordu ya. Kendi dolaşmalı istiyor Ben yirmi yıl, ben yaşım şimdi otuz yüzeşindeyim. 20 yıl boyunca, yaşım on ilaçtan beriyle, 20 yıl boyunca yedim, içtim, gezdim, dolaştım ama Allah'ı unutmuşum. Bir yıl daha öleşsem ne olacak? Öldüm gittim, ne oldu? Cehennemin dibi ne olmuş? Belki Allah bunu ki bana merhamet eder. Ya kulum mesela bunu alırsam sen bana yöneneceksin. Sen bir iman edeceksin, bana yöneneceksin, bana kulluk edeceksin. Belki bu Allah'ın rahmeti olmuyor mu Mustafa? Büyük hame tutulur, değil mi? Çünkü herkes biliyor ki ne mal müciz, içerseyken zengin içerseyken pek yani Allah aklımıza daha az geliyor yani. Bana cebindeken yerini oturamıyorsun. Ya para cebindeci altları var. Hani bir mendese gide, gelen şu yemeği, gelen şunu yap, gelen bunu ne derken yani ah para yok. Fakirlik var. Allah'a dua etmiyorsun. Ya bir işi vucut has getir. Ya bir skandal mal. Ya musibetler kötü başından. Ya bir et bana diyor ne oluyor? dua edin, Allah'a Allah'ın istiklalini yapmaya çalışsın. Ama Cuma namazıyla başlayın. Ama şunu yapmaya başlayın. Demeye başlıyorsun. Evet. Derler ki sabır musibetler içinde yok olma halinde bile şikayet ve sızlanma alameti göstermemektir. Yani bu zor iş. şey. gibi. Şikayet ve sızlanma göstermemek halidir. Her türlü musibetin karşısında. Ee, İbrahim havas, hani ey İbrahim Bizzas'a gel. Sen tuttun bunu. O İbrahim Havaz. İbrahim Havaz dört büyük mitastır. bir tanısıdır. Sabır, kitap ve sünnetin ahkamı karşısında gösterilen sabattır. Çok güzel. Yani büyüklerden her zaman büyük söz çıkar ama çok güzel bir söz. Sabır e, Kuran ve sünnette ne gibi hüküm çıkmışsa sabat göstermektir. Allah'a nemi versakları. Resulullah sallallahu aleyhi ve ne varsa başım gözüm üstüne kardeşim. İtiraz yok. Neden yok. Niçin yok. Niye yok. Hepsine sabık sabı, sabı göstermek lazım. İbadetlerde de böyle. Sünnetlerde de böyle. Oturma da, konuşmada da, konuşma da, Resulullah sallallahu aleyhi ve olsa nasıl tuvalete giderdi? Nasıl yemek yerdi? Hanımla nasıl birlikte oldu? Yerde nasıl otururdu? Kardeşlerle nasıl konuşurdu? Nasıl yatardı? Çocuklar nasıl severdi? Resulü sallallahu aleyhi her hareketi, yani 24 saate nasıl var acaba? Ona benzemek sabır. Yani peygambere sabretmek. Oldu mu? Zor bir şey peygambere söyledi. Daha büyük sabır var mı? mı? Allah'a sabretmek. Zor oldu mu? Hani yani, Allah'a sabır arkadaşlar. Bakın bu kelimenin yanına ha. Hani Allah'a sabretmemiz lazım. Ey evim, esas sabrediyor. Yani senden gelen her şey sabredeceksin. Böyle anlamak lazım. Allah'a sabretmek. Aslında tam manasibiz değil ama bizim anlayıcılar şey, ilçeyi iddemeye çalışıyor. Yoksa e, tasavvuf açsan daha başlamam Allah'a Yani Allah'tan gelenler sabretmek lazım. Evet. Muhammed Cevri demiştir ki sabı tat, sükün içinde bulunduğu halde evet. Şimdi bakın kalp sükun derken, de de. kalp rahat içinde musibet mi gelmiş, bela mı gelmiş, nimetler mi gelmiş yani nimetle mihnet arasında fark görmemendir. Bir sürü nimet de gelse, kalpte değişik olmayacak. Bir sürü bela ve musibet de gelse, kalpte değişik olmayacak. Bu şu an mümkün mü? Bizim abimizde. Ya kenarına mümkün. Ya emin de yok. Emin olun sizde de yok. Ben de de yok, sizde de yok arkadaşlar. Yani neymiş efendim? Ben araba aldım, ev alacağım. Efendim söyleyeyim, çocuğum oldu. Efendim söyleyeyim, işte yeni bir yahale aldım. Alo. Haber olsun da falan yedik. Yahale aldık. En az bu işte iki sene içinde bir türlü para alacağız. Diyecek. Umurda bile olmuyor. Bir de gidiyor, o işte olacak falan. Umurda bile olmayacak. Her türlü nimet karşısında, kalpte bir heyecan, bir sevinç olmayacak. Buna ayrıca de, her türlü belava musikler karşısında da herhangi bir üzüntü olmayacak. Mümkün mü? Mümkün değil. Ya mümkün aslında. Bize görüştük aslında mümkün değil. Yani yirmi para bulunca böyle hemen iniyorku oradan. Fetvar yok. Yirmi lira ama acaba yirmi lira bana, bana düşer mi? Düşer mi? Dinen fakir miyim? Zengin mi? Buna aşık Ben saliholca yirmi lira buldum ama ne yapayım? Ya ne yapayım? Işte, niye bana söylüyorsun? Adam arıyor. Yirmi lira buldum, ell oldu ve ne yapıyor? Ne yapayım? Ya sen ne yapacaksın? seviniyorum ama şey bir gün birini... Fetvar mı? He yani şu da üstü. Ne yapayım? Ya fakir sana cebri attı ben söylüyorum. İşini şimdi kullansan daha sonra beslem olur mu? Olur kardeşlerim. Fakir versin. Ya ne yapacaksın? Ya bu sorunun amacın belli işte ha. İndirhan ne yapayım mı? <gülüyor> ya niye söyleniyor? Evet. Bitmeyin inşallah. Evet. <gülüyor> Şibli'yi ziyaret ettiler. Kim? Şibli'nin arkadaşlar. Şibli nerede? Hapishane. Hapishanede. Hapishanede diyelim. Şibli hapishanede ziyaret ettiler. düştü. Dostları geldi. Şibli dedi ki siz kimsiniz? Dedi. Favlak'ta ki ey Şibli sen dostlarınız? Diye cevap verdi. Bunun üzerine Şibli onlar taşlama başladı. Dostlarını. Onlar da kaçtılar. Şibli şöyle diyor buyurdu. Şöyle dedi. Yalancılar dedi. Gerçekten bana dost olsaydınız musibetime sabrederdiniz. Siz bana sabredenmişsiniz. Allah'a da Hakikaten güzel bir söz. Ya siz benden gelen böyle ben taş attım. Tabii bu günümüzde de böyle yani. yani ben Selçuk'a ters baktım. Ben böyle sohbete gelmem. Lan niye gelmiyorsun? Eee vallahi ters baktım. Öyle ee, gelme. Sen gelme. Sen benim için mi geliyorsun? Misal yani. Eftik püftik şeyler. Yani sen daha eee anamıza şey yok yani. O kuvvet bağı yok anamızda. Ufaca bir şeyde ya onun gitti mi? Yani beni Antep'e çağırmadın. Mesela Mehmet şimdi diyecekler ki beni niye Antep'e çağırmadınız? Dedim başta <gülüyor> Mehmet. Yok hocam, kesinlikle. Misal diyorum ya. Misal diyorum. Misallerin <gülüyor> üzerine. Beynan'te becermez. e ben bu Mustafa'ya gelmem. Demek ben yemin bildim ya. atı ben anladım ben Mustafa'ya bu cemaati gelme. Yani hep her yerine Mustafa'ya götürürsünüz, beni götürmezsiniz. ne Nefis <gülüyor> şeytan senden sorun değil, gelecek. Dur böyle. Gelecek emin olun. E şimdi ufacık bir şeye bile esra edemiyoruz. Yani kopmak için, ayrılmak için sebebiliyoruz ha. Ha daha böyle soğuk diyorum. Ya soğuk ya. Akadelfi soğuk işte. On dakika bekle diyorum soğuk dahi seyde mekan menü ben diyor böyle isteyiz hemen gelecek kim ya sen gitsen ki şey padişan sol ayağı. bana ben diyor böyle isteyiz hemen gelecek ya soğuk dedim aldı adam çıktı gitti ya sen ben 15 yıllık sen arkadaşına tav yapabiliriz 15 yıllık dostuna tav yapın. Doğ evet. ben oluruysem olucak mesela olurum. Ya omur boyu, <gülüyor> boyu böğe yemesem ne olacak? Et yemesem ne olacak? Ben ben ben bir ben Biraz tuhaf geliyor bana herhalde bu işler. Baya ya ben tuhafım. Evet. de tuhafım. Evet. Sufüllerden bir diyor ki, Mekke'de bulunuyordum, Kabe'yi tafif eden bir fakir deviş gördüm. bir kârı çıkardı. kağıda baktı, oradan gitti. Üç dört gün boyunca geldi, kağıda baktı, kağıda okuyor, gidiyor. Kâğıda okuyor, gidiyor. Üç dört gün boyunca. Fakir gözetledim, bu galvanı gözetledim. Sonra baktım ki, Kabe'yi taf etti, kağıda baktı, biraz gitti, öldü. Dördüncüye de beşin gününde öldü. O fakir. Cebimdeki kağıdı çıkarttım. Üzerinde şu yazıyordu. Rabbin hükmüne sabret, şişmes sen, bizim gözetimiz atmasın. Bir acayip buldum ha şimdi. Allah Allah, önemli bir tuhaf oldu. Şimdi bu ayet, şu biraz şey ayetiyle, dikkatli bir ayet. Yani, yani Rabbinin şeye ya ayetin güzelliğine bakar. Rabbin hükmüne sabret, kağıdı okuyor, her sürü kağıdı okuyor, olmuş. zaten. Sen bizim gözetimiz altındasın. Yani Allah'ın gözetimi altında. el Bunu var ya, bunu bir yaşasak var ya, zaten dünya ahiret bizim oldu. İhsan-Muraqib. Yani dünya ahiret şu an cepte Yani Muraqib, El-Rakib. Allah gözetleyen diyor. Allah Allah. Yani biz şu an kaldıramayız ha. Bak vallahi değil mi yanlış biz şu an kaldıramayız. Yani yani Allah'ın davul bizi gördüğünü bilmek. Biz şu an bunu yapamayız. Çünkü bizim kalbimiz, nefsimiz, ruhumuz ona hazır değil. Yani kanlamaya gerek yok ya. Bilmemize. Ben onu yaşıyorum. Yaşamıyorsun. Sen bir şey, sen sene bir an onu yaşadın. Yani 24 saat içinde bir dakika hükümde iste, odur işte. Bizim üzerinde tecelli. Yalancı aşıklarımız. He. Evet. Beş dakika, on dakika hüküm olsun oldu? olur. Bizim dediğimiz uyurken bile Allah'ın gözetimi altına olduğunu bilmek. Her an. Biz bunu nasıl kaldıracağız ya? Ya hayatımız biter ya. Şu an biter ama büyüklere göre bir an gaflette kalsam tövbe istihbar eden diyor. Kendini Müslüman sevmem diyor. Ne diyor? Bir an diyor Allah'ın güzeltme altında olduğunu unutsam diyor. Kendini Müslüman sevmem diyor Böyle Böyle diyen zatlar mı? Biz mümkündür arkadaşlar. Mümkün değil. Kaldıramayız. Televizyon seyredemezsin. Onu hakkıyla yaşamayın. Televizyon sevdemezsin Evde oturamazsın. Yerde duramazsın. Devamlı namaz kılmak için şevkini atar. İbadete karşı zikurullaha karşı şevkini atar. Devamlı Allah'a memnun etmek bir şey yapmayacak. Devamlı yüz eti mi atlasın? E bu ayeti daha geçerlikler mi halde? Geçerlik bu ayet. Hangi ayet olacak? Bu not olmuş en akıda firiz var. Bakarız. Evet. Mesela Eyüp aleyhisselam sabırlı mıydı? Eyüp aleyhisselam bir gözeli neydi? Sabır değil mi? Sabır. Ama yemeye de sabır geçmiyor sadece. arkadaşlar. Bak ne diyor? Kitapta eyyemi da alın. Şüphesiz o çok sabreden ve çok şükreden bir kuldur. Sabır çok güzeldir. Ama Eyvah Aleyhisselam'a üst sadece sabitmesin değil de arkadaşlar. Sabrı, sabrı neyle söylemişti? Şükürle, Şükürle söylemişti. Yani ya ben sabrettim. Hayır sabrettim ama bir sene şükrettim. Ya o iki de geldi ya. Ya elhamdülillah geldi ya. İyi ki de beni buldu. Allah'ım sana hamd olsun ya. Yani bir de bunu gelen musibetle şükretmek var. Ama Allah'ım. Nasıl bir şey Arabam ya. yandı. <gülüyor> Nihal beklediğin an geldi ya. Oh ben kurtuldum Allah'ım ben asla. Çok şükür. Ya, ben ya. Beni laik gördü lan bu avrupa kurtulması. Yani bunu derdi, diyoruz yani. Böyle bir şey yok ha. Allah'ım selamımızı koru. <gülüyor> Misal yani. İçimize bu geçiyor. Başına bir ölüm bir şey geliyor veya evin yandı. Ne oldu? Evin yandı. Elhamdülillah ya. Ya ben yıllar az önce evde geçirdiğim kurtulmaya çalışıyordum ya. Bir, sen beni kurtardın ya. Şükürler olsun ya. Allah'ım sağ ol şükür. Bu evi yaptığında kurtulduk. Evin yandı. Aman bir hatırlayabiliriz. Ne düşürdün? Evin köşesinde yüz dolar vardı. Orada bir tane çelik katmıştım. Lauda ne oldu? Vay onu kurtardık yani. Nerede düşerdi? Bak iyi olanı ne yaptı? Çocuklar hep sordu mu? Evet. Hep sordu mu şuda? Hep sordu ya. Bir sürü erkek gibi kız, bir sürü çocuğu vardı. Hep sordu. Malların hepsi gitti, bütün akrabaları tek etti. Mezbele mezbele, hayvanların pislikleri atıldığı yok mu? Çöplük çöplük, buluk mezarlığı gibi. Bir çöplük mezbele annemizi. attılar, Eyüp aleyhisselamla karısına. Rahime annemize. Attılar. Rahime annemiz diyor ki, ''Eyyâhüb'' diyor. ''Benle sen kalır.'' diyor. İman eder. Hiç çıkarmadı. ''Sen git.'' ''Sen peygambersin.'' diyor. ''Tamam, inanıyorum sana. Ya Allah'a dua et.'' dediğim şeyi kalırsın bizim üzerimizden. ''Bela-i musbet.'' diyor. Kaç senede bizim muhaldeyiz diyor? Yediğim diyor. Ooo olmaz az diyor. Biz diyor bu kadar nimet için de yedi yıl sabır az diyor. Eşleşsin diyor. Yani kırk yıl nimet diyor yedi yıl sabır az diyor. Eşlenmesi lazım diyor. Hala ya. Yusuf aleyhisselam. Şimdi böyle bir zıptan bak. Yakup aleyhisselam Kim hesap etti? Yusuf aleyhisselam Yani Yusuf aleyhisselam nereden gidiyor? Ne zaman Yusuf aleyhisselam'a eee kavuşuyor? Yusuf'tan vazgeçti zaman kavuşuyor. Ne zaman Yusuf Aleyhisselam'a vazgeçtim ya Rabbi diyor. O zaman ne yapıyor? Allah Yusuf'u nasip ediyor. Ama vazgeçten sonra İbrahim Aleyhisselam kime? İsmail aleyhisselam sahip ediyor. Ne zaman İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'a sahipleniyor? Çünkü kalbinde şey var. Yakup Aleyhisselam'a şeyin e, İbrahim aleyhisselam Çocuklarının sevgisi var. İsmail'i çok seviyor. Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği dilleri çok seviyor. Ne zaman ki kesmeye başladı. Her baktaki rüyamda, oğlum seni keserken gördüm. ev hey babacım diyor, rüyanı yere, yere getir diyor. O da peygamber çünkü. Çocuk ama peygamber, Allah dua kememiz lazım o peygamberliği. Gözün bağlı diyor. Belki diyor, sana bakar merhamete gelesin diyor. Ağzın bağla diyor. Belki keserken ah vah derin diyor, merhamete gelesin diyor. Bakın ya. Ağzın bağla, gözün bağla, elin bağla diyor. Niye? Keserken diyor, belki kurulu tanım diyor. Yani el, göz, yüz, ayaklar hep bağlanmış. Niye? Sana diyor, karşı koyayım. Belki diyor, ben sabedemem diyor. Babası tam bir itaat. Ne zaman bıçağı diyor, kesiyor, kesmeye hamle diyor, sevmiyor. Şey i̇şte o zaman Allah kim övdü? İsmail e O zaman İsmail övdü. E İsmail deme, vazgitsine İsmail Bu bir gerçektir arkadaşlar. Ya yani bunu Alparslan Allah selametle söyledi ne zaman? Katlammıştır. Neyi çok seversek Allah bizi onunla intihar ediyor. Çünkü niye? Hani bir söz var ya, sakanan göze ne Çöp mü girer? Çöp mü batar diye bir söz var mı? Çöp batar. batar. Yani, elimiz ağır, dönem dolası da o elimizi şeye vuruz. Bir yere Ya arkadaş, ben bu elimi ne yapsam? Elim diyecek ya, doğru mu? Gözümüze çerçeğe katsa, gözümüze gelip pislik girer. E daha önce gelmezdi. Çünkü sakındığımız için. Eğer ben çok çok yani Allah gibi, Allah'tan çok seviyorsan aşağı, Allah onu ben de denecek. Ya ben ya da onu deneyecek? Çünkü Allah sevmez. Allah ne diyor arkadaşlar? Gayyurdur. Gayyum ne? Allah gayyur, hadise geçiyor. Allah gayyurdur, Allah kulunu kıskanır. Osman Allah. Allah kulunu kıskanır arkadaşlar. Yani kulunun başka birini çok sevmesi, çok düşkün olması, çok iltiba etmesi, bu karısı çünkü, <gülüyor> malum mülkü, eşyası, arabası yani neyse. Hem neyse. Allah yani kendinden çok kendi gibi kendinden çok bir şey çok sevmesen Allah fistanır. Razı gelmez. Evet. Hassımma şöyle demişsin. Sabır ile şükür ikibine olsa. Hangi sevirse benim değil diyor. Çünkü ikisi de işte güzel. Sabır ve şükür, eybolası Hem sabır hem şükür. Çok güzel diyor. Sabır diyor. Evet, Resulü sallallahu aleyhi şöyle bir hadis var. İman nedir diye sorulunca, sorulmuş ona dedi Resulü sallallahu aleyhi şöyle buyurdu. Sabır ve cömertlikdir iman. Sabır ve cömertlik. Bu da iman arkadaşlar. Seyyus sakati... Sakati ne demek arkadaşlar? Kordacı. Kordacı. Ya bak arkadaşlar öyle Allah dostu ver ki, şimdi biz Allah dostu her şey anlatıyoruz, böyle, böyle köşelerde, camlarda falan yok öyle bir şey. Hani Vasıda Allah dostudur ha. Biz haşşeyi küçümleyip amacı söylemiyoruz yani. Hurdacı, ya Elmacı güzeli. Allah teala aziz de. Ya CFC, ha? Kim CFC de? Mahmut Cüda. Mahmut Cüda. Mahmut Ya ya CFC ya Elmacı, ya sakatatçı ya haşş haşş. Ben yok ama kendisi diyor. Ya ben öküzüm diyen. Kim de? Sefiye Ansever. Aslında ismin değiştirmek lazım ya. Evet. Sevi, sabır ne oldu sorulmuş. Ey Sevi, sabır ne dediği sorulmuş eskici. Sabır konusunu anlatmaya başladı, başladı, başladı. Bir akrep geldi, defalarca ayağına sokuyor akrep. Akrep sokuyor, sokuyor, sokuyor. Sevi sokatı kıpırdamadan devam ediyor. Sabır anlatmaya Ama akrep sokuyor ya damla. bana sakin sakin konuşması devam etti. Neden akrebe atmadın? diye sorulunca Seyir şu cevabı verdi. Sabır konusunda konuşurken sabır etmemekten dolayı Allah'tan korktum. Hayal ettim yani. Ben sana sabır ama sabır etmiyorum. Hayal yani. Evet. Var mı arkadaşlar? Ben Mamuk'ta bir şey bekliyorum ama en azından Kuşşehir Risalesi'nin İmam Kuşşehir Şeyh'i Üstad Ebu Ali el-Dakkak şunu söyledi işte dedi. Sabrın tarifi takdire itiraz etmemektir. Diye söylemiştir. Takdire. Bu ne arkadaşlar? Kadir alakalı. Sabine de takdire itirazı yok. Allah sana verdiği pay neyse ona itirazı yok. Hani bir fıkra var ya Nasrettin Hoca'ya gelmiş ya. Bir mal şey mülk var. Ey hocam efendi. Bölüşçü diyor şunu anamıza diyor. Tamam bir bölüşçü. Ya ben mi bölüşçüyüm? Adalet değilse Allah'ın adaletiyle ile bölüşüm diyor. Allah'a iyi, Allah'a iyi o yüzden taksim et diyor. Tamam diyor. Birine üç tane elma diyelim, birine altı elma, birine on elma, birine elli elma, birine yüz elma, birine bir elma, birine, bir elma, birine hiçbir şey yok. O diyor, böyle şey Allah dağıtır işte. Allah Birine çok manunluk gibi, birine az ve birine az çok ver. Birine orta, birine hiç yemez, doğru mu? Öbür böyle çalışır, hiçbir manunluk yoktur. Bize kalsa yüz elli Değil mi? Adalet budur. Ama Allah kalsa, bir yapar. Çünkü Allah yaptığında ne Şerifim, sorumlu değildir arkadaşlar. Allah. Şerifim, Allah. Hadis-i şerfi mi? Alem-i Yarabdığı yaz. Yavaş. Evet. Bu e, itiraz yok arkadaşlar. Hangi ayetle bağlayalımız bunu? Bağlay arkadaşlar, e, inanan mümin erkek ve mümin erkek ve kadınların tercih hakkı yoktur. Seçme hakkı yoktur. Allah bir şey karar vermişse, Allah ve Resulü demişse, bu iş böyle, Bizim neden, niçin, ama, yani, fakat, lakin bununla beraber kelimeler yok mu? Ben birbirine mevzuydum bu kelimeler. Bu yedisik isyan cümle bizde yok. Lugatta olması lazım. Allah ve Yusuf'un bir konu hakkında hükmettiği ettiği zaman ee, müminler ne der? Semine ve Atana. işittim, itaat ettim. Allah bunu övmüş mü? Evet. Ama Musa Aleyhisselam kavmi Yahudu dedi? De? Semine ve Asayna. Evet. İşittik, isyan ettik. Biziniz seminatı ihtim itad ettim. Bizim halkamız bu. Biz hadis söylüyorsun veya bununla ilgili ayet söylüyorsun. Yani ne yani? Yayar ne demek? İtas okur. Tamam mı hocam? Böyle diyorsun da da ne? Da da ne? Ya bir şey diyeceyin hayırla. Fakat bununla birlikte hep böyle bir, bir ekleme, beğenmeme, kendi fikrine ortak atma, kendi varlığını benimle ortakaya gerek yok böyle şeylere. Böyle şeye gerek yok aslında. Cenab-ı Allah hakkıyla sabır akıl şükürünü kullanırsın inşallah. Cenab-ı Allah hakkı hak bilip bak koyan, batılı çekinmiş sabundan kaçamıyor şu Amin ya mu'al ve